Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber sevgisi Aleyhisselam Hazreti'yle. İmanın şartları altı. Bunun biri de peygamberlere imandır. Peygamberimize iman iman şartıdır, farzdır. Peygamber sevgisi ise İmanın olgunluğunun alametidir. Bir kimse peygamberin Aleyhisselam Hazretleri'ni gerçekten sevemiyorsa üzülmesi gerekiyor. İmanı tam kamil değildir. Allah da buyuruyor bizlere. Azam su ayet Billah Bismillah. Ennebiyyü en -ne o nebi zişan. Buradaki lahm tarif ah dışındır. Yani Allah'ın son peygolan, olan Aleyhisselam Hazretleri Evla bilmeyene min en füseyin mevla buyuruyor. Müminlere nefisen daha evladır, daha üstündür, daha sevgilidir buyuruyor Mevlamız insanın nefsi demek insanın kendi demektir insanın nefsi genelde kötü şeyi ister haramı ister günah ister tembelliği ister halbuki Peygamber'in samat eder ise bizim iyiliğimizi istiyor bunun için Demek ki Allah'ın sualisi mazretleri bizler için nefsimizden gerçekten daha üstündür. Peygamberi sevmek konusu tabi. Sevgi, üç, üç ayrı sevgi. Arapça sevgi hub demektir. Biri hub-u tabi deniyor. Tabi sevgi. İkincisi hubu nefis, nefsane sevgi. Üçüncüsü hubu ihtiyari deniyor. Birincisi olan hubu tabii, insanın tabiatta bulunan, insanın doğasında yapursa bulunan sevgi. Ne gibi bir kimsenin evlatlarını sevmesi, Ana baba sevgisi gibi. Bunlara hubu tabii deniyor. Yani insan olamadan, uğraşmadan bu sevgiler insanın yapısında var. İkincisi hubb-i nefsani deniyor, nefis sevgisi. Bir kimse bir kişiden iyi görünce, yardım görünce, iyi görünce onu sevebilir. Bu nefsin hoşlandığı bir sevgidir. Ama tabi o sevgi yardım kesildi mi? Sevgi kesilir. Üçüncüsü hubbi i ihtiyarı deniyor. Yani kişinin iradesiyle sevmesi gereken sevgi. İşte peygamber sevgisi buna geliyor. İnsan ihtiyarı ile yani kişiyi isteyerek iradesiyle sevmesi lazım gelen sevgi. Ve Allah tarafı buyuruyor ayet-i kerimenin devamında ve ezvacıhu ummuhatuhum ve peygamberimizin zevceleri hanımları da ummuhatuhum müminlerin anneleridir buyuruyor. Medine'de bulunan münafıklardan biri. Şöyle lazım bir laf kaçırmış. Ya da kasna söylemiş. Haşa peygamber öldü zaman onun hanımı Hazreti Ayşe'yi ben alacağım demiş. Tabi bu münafıkın sözü Peygamberimize ulaştı. Üzülü Peygamber hanısıserde. İşte böylem buyurdu burada. Ve ezvacü ümmetühüm, peygamberin zevceleri de müminlerin anneleridir. Yani nikahı haram kılındı. Peygamberimizin hanımlarını sevmekte tabi bir insan Annesinin sevdiği gibi onları da sevmemiz gerekiyor. Çünkü onlar Peygamberimizin mahrimi onlar. Onlar Peygamberimizin sırrına vakıf olan kişiler bunlardır. Onları da sevmemiz gerekiyor. Mekke mükerremede döneminde Ebu Talib'in ölümüyle Mekke'de otorite sarsıldı ve Ebu Leheb Kureyşti'nin en geleni oldu. Üç gün sonra Hazreti Hatice annemizin de vefatıyla ile Peygamber'in durumu gerçekten sarsıldı. Tabi Peygamber de olsa insandır, beşerdir. Onda da her türlü insan duyguları vardır. Mekke-i Mükerreme'de peygamberimizin en sıkıntılı dönemi başladı. Çünkü Ebu Talip her ne kadar imana gelmemişse de peygamberimizi seviyordu, onu sürekli koruyordu. Ağırlığı vardı Mekke-i Mükerreme'de. Hatice'ye kübürü olan annemiz, validemiz de, o da Mekke'ye mükerremede ağırlı olan, akıllı bir hanımdı. Peygamberimizi her açıdan korurdu, hima ederdi. Peygamber'in Mekke Hazretleri mükerremede aşırı sıkıldı. Artık görevini yapamaz hali geliyor Mekke'ye mükerremede. Sürekli baskılar, zulüm ve işkenceleri yapılıyor. Önü kesiliyor. Konuşturma bir mükerimede. Peygamber Hüseyin yanına Hazreti Zeybin Harise'yi aldı. Taif'e gitti. Oraya gitti. Oranın halkını İslam'a davete başladı. Ne yazık ki o günkü o insanlar o insanlar Tabii her zaman da böyle e, İslam düşmanları vardır, Allah düşmanları vardır. O zaman ki o insanlar da Allah'ın son Peygamberi, Aleyhisselam azeti ayaklarına gittiği halde, onları en güzel bir ustu bile Kuralla Allah'a davet ettiği halde imana gelmese de dursun da. Peygambere saldırma başladılar. Önce sözlü saldırı, ondan sonra taş atma başladılar. Hazreti Zeyd, Peygamber'in yanında. Tabii eline bir şey gelmez Zeyd'in. Elinden tek şey geliyor, Hazreti Zeyd'in bedenini Peygamber'in sipariyip de Peygamber'in taşlardan korumak. Yani bunu örnek görüyorum. Peygamber sevgisi insan nefsinden üstün olması gereğine bir örnek veriyorum. Yani düşürelim şu gerçeği. Peygamber'e taş atılıyor etraftan. Hızlı atılıyor taşlar. Peygamber atılı peygamberimize. Mesela bizler elimizde olmadan taş yüzümüze gelirken ya başımızı öne eğeriz sakınırız. Hz. Zeyd. Hazreti Zeyd gelen taşları gördüğü halde gözünü kırpmadan taşa bedenini siper ediyor. Tek Resulullah yaralanmasın, o acı duymasın diye. Yani gerçekten sahabelerin makamları, yüce makamlar onların yaptığını biz yani yapamayız bunlara. Yine Uhud Savaşı'nda bir ara Müslümanlar bir karmaşa oldu orada. Karışı gibi oldu. Ee, Peygamberimiz yalnız bile kaldı bir ara. Hep Peygamberimiz e saldırılıyor. Peygamber Alesansı derine. Bir ara bir kafir müşriğin biri Peygamberimiz'e kılıç yukarıdan kaldırır. Peygamberimiz doğru. Hazreti Talha Peygamber yanında başlangıdı. Demek ki onda eli elinde, elinde kılıcı yokmuş herhalde, kalkın yok mu cemeki? Hazreti Allah Peygamber'e karşı kalkar okulacağı engel olması için elini siparipti, elini. O kafirin kılıcı Hazreti Allah elini kesti, eli kopmanı tamamen, el sakat çoluk kaldı. Yani düşünebilirsek. Gerçekten çok korkun bir olay. İlginç bir olay. Kılıç kaldırılmış. Korkunç kılıç kaldırılmış. Kılıç tabi hedef Peygamberimize vurmak için kılıcıymıştık kafir. Hazreti Tala demek ki o anda eline başı imkan ülkelerinde doğrular direkt elini kılıç siper etti. Hastanele kesildi. Sakatlandı. Tabi hız kesildi. Peygamberimizde bir şey olmadı. Yine Uğud Harbi'nde savaşın en kritik bir durumunda müşrikler her taraftan peygabını saldırıyorlar. Ok atıyorlar, taş atıyorlar. Peygamberimizde kışla hücum ediyorlar. O anda Medine'de bulunan insanların bir kadın Ümmüma denilen adı Neslibe Hatun. Allah ondan razı olsun. Yaralılara belki faydam olur. Belki onlara biraz su veririm falan diye evinde duramamış. Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri Uğut'a düşmanla savaşırken ve evimde oturamam demiş. Su teslimi almış. Kenara gelmiş. Öyle bir an oldu ki artık peygamberimizin savunması için kişi lazım. Öyle karmaşa oldu. Hemen kılıcı kaptı bu kadın. Kılıcı kaptığı gibi peygamber öne geçti. Peygamber olan saldırılara karşı kendi ona savaşa başladı. İki oğlu ve eşi koyası da oradaylar. Onlar da bağırmaya başladı. İki oğluna korasına da. Buraya gelen buraya gelin Resulullah korulun derdi. Gerçekten iki oğlu Koras'ı kendisi yani dördü peygamberimizi korumada canlarını sıfatıyla Peygamber'e karşı öyle savaştılar. Bir ara değneği marvelous ettiği eli kaldırdı, çudu verdi. Ya Rabbi, bunlara bana cennette komşu eyle buyurdu. Yani bir müminin ulaşabileceği en yüce ebedi makam. E, i̇nsan dünyada bazı makamlara gelebilir. Ama gerçekten çok kısa bunlar. Geçtiği bunlar. İnsana ulaşabileceği en yüce makam, ebedi makam cennete, peygambere komşu olmaktadır. Bir gün Peygamberimiz hadisleri ı kiramına şöyle buyurdu: Hadisleri bu, bu arada müşcünlere bir şey var dişler var. La yu minu eha düküm bu Peygamberimiz. La yu minu sizden birinin imanı tam iman olmaz. Burada la yu minu buyruluyor. Lam tabi nefi olması için yani mümin olmaz anlamına gelebiliyor fakat buradaki lam aslında değil de nefi nefidi olması yapıyor yani aslan kökten mümin değil anlamına gelmiyor aslında değil o Vafına özelliğini yani Kemale nefidi burada e ehad hüküm Sizden birinizin imanı tam gerçek olduğu imanı olmaz. Hatta ekune ehabbe ileyhi ta kişiye peygamın buyuruyor o kişiye ben daha sevgili olmadıkça kimden min vele dehi evlatlarımda ve validehi babasından, annesinden ve nasi esmi'in diğer insanlardan. Demek ki bir kimse evlatlarından, ebeveyn, anne babasından ve insanların hepsinden çok peygamberi sevmeyince o kişi imanı tam imanı kamil durumuna ulaşamı yücelemiyor. E nasıl olacak bu gerçek? Yani gerekirse, gerekirse bir insan evladını peygamber kuba edebilecek. Yani bir kişi ölmesi gerekiyorsa peygamber kurtulması için kişi ne yapacak? Evladı ölsün ama Resulullah o kurtulsun. Yine kişi ebeveyni de ona feda edebilecek. Demek ki icabında eşinin tabi kişi nefes edecek. Yine Uhud Harbi sonuçlanınca Uhud Harbi Müslümanlar için gerçekten çok acı bir olay oldu. Bu tamamen imtihanı Mevlamız'dan. 70 tane şehit verdik. Henüz daha Müslümanlar az durum Müslümanlar. Yani sayısal açıdan evet İslam devleti medenaya geldi ama henüz Müslümanların sayısı az Medine'ye verdi. Tabi öyle bir durumda 70 tane şehit verdik ki diğer kalan da hemen hepsi yaralı. Bu Medine'ye yayıldı. İşte şu ölmüş, bu ölmüş tabi bazı abartılıyor da, yanlış da olabiliyor. Bu haber Medine'ye geldi. Zaten Uğut Savaşı yapılıyor Medine'ye yakın bir yer. Yani bir saat yer yani yürüyüşte. Bunun üzerine Medine'ne bulunanlar, yani biraz daha işte çocuklar, kadınlar hemen koşuşarak Uğuda'lara gidiyorlar. Halk yollara düştü. Herkesin merak ediyor. Hemen çoğunun işte kolosu var, babası var, evladı var, kardeşi var. Bir kadın odaya yaklaştı, yaklaşınca acı haberi aldı. Babası orada şehit olmuş aynı kadına. Kolosu şehit olmuş. Bir oğlu şehit olmuş. Bir de kardeşi şehit olmuş. Yani Umut'a gelince araştırıyor. Oğlunu arıyor. Şehitullah haberini alıyor. Kocasını şehit olmuş. Babam diyor şehit oldu. Kardeşim şehit oldu. Tabi kolay da değil. Yani kolay değil tabi. Bir ölüm oluyor kalan işin. Yani şehit olan işin tabi kolay. Elhamdülillah. O öyle bir aleme geçiyor ki birden beri şehit olan kişi ona yalvarsalar tek dünya delmez. Böyle bir huzura kavuşuyor. Böyle ruhsal cekilere kavuşuyor. Yani cennete kavuşuyor. Ama tabi dünya kalan kişi için acı oluyor. Tabi bu kadın da babasını, eşini, oğlunu kardeşini kaybetmenin Acısıyla kadın bir an çılgına dönüyor. İse kadın bir anda peygamberimize karşılaştı sanırım. Peygamberimizin şöyle bir yüzüne baktığı kadına bir değişim oldu. Kadın şöyle bağırdı. Ya Allah sen sağ hayattasın ya. Evet. Yeter böylece. Yani kadın peygamberi gördüğü anda hepsinden geçebildi. Aynı şekilde. İşte demek ki peygamberin göremek evlattan daha, ana babadan da insanların hepsine de fazla demek peygamberimiz. Peygamberi Ali Şah madederi bu hadisini buyurunca Hazreti Ömer de demiş o da Hazreti Ömer bir an Şöyle kendi mi tartıyor? Bu muhabbet sevgi yönünden şöyle gönlü tartıyor? Acaba ne durumda bakalım kendisi. Ve kal Ömer. Az sema lafa karışıyor. Şöyle diyor. Ente ehab ileyye yarışıyolla. Ente sen. Ehabb ileyye yarışıyolla. Ey Allah'ın Resulü, sen bana daha sevgilisin. Daha sevgilisin sen bana. Neden? Min küllü şeyin her şeyden, yani evladdan, eşten, şundan, bundan, mal mükten sen bana her şeyden daha sevgilisin ya Resulallah. Kendi yokluyor ama. Öyle adlı değil. İlla nefsi be'ne cembeyyehü. Ancak nefsimi alev diyor. İki kelam arasında bulunan nefsim. Kendimi arası Allah, Sanki nefsimi daha seviyorum, nefsimi. Yani nefsimi kıyamam feda edemem gibi bir hal. Fekal Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Hazreti Şemre Şuray'a buyurdu. Ve min nefsik ya Ömer, Ya Ömer nefsinden de fazla beni sevmeyince İmanın tam kemine ulaşamaz. O anda tabi peygamberimizin bu sözleriyle sohbetiyle Hazreti Ömer'in imanı daha da gelişiyor. Zaten iman kamillerden on iman daha da gelişiyor Hazreti, gelişiyor. Hazreti Ömer kendine bir yok diyor ki bin bir canı olsun peygamberin hem feda edecek o anda. O hale gelmiş kendisi fekal Ömer, radih-i anlıyor. hasem şöyle buyurdu, Ve min nefsi ya Allah dedi. Ya Allah şu anda seni nefsimden de canımın fazla seviyorum, dedi. O gelmiş anda. Fekal-ı Selam, Peygamber şöyle buyurdu, El-an-ı Ömer, iman yok Kube, Peygamber, buyurdu. Ya Meşe şu anda imanım, kat temme. İmanı şu anda kesin olarak tam kemale buldu buyuruyor. Yani zirip ulaştığı buyuruyor. Demek ki peygamber sevgisi nefsi de aşacak. Aşacak. Yani gereğinde insan canını peygamberine verebilecek. Şimdi gelelim günümüzdeki bizlere gelelim. Peygamberimizin tabi emirleri var Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bunlara sünnet deniliyor. Sünnetler de ayrılır. Bir sözlü kavli Peygamberimiz buyurmuştur. Böyle yapın, okuyun diye. Bir de sünnetler fiili deniliyor. Peygamber o bir şey yapmıştır. Sahabeler bunu görüp bize bildiriyorlar. Resulullah böyle yaptı diyorlar. Bu tabii daha da konsiste. Üçün üstü ikraril sünnet deniyor. Peygamber'in bulunduğu bir yerde sahabeler bir şey yapmışlar yap, yapıyor yapmışlar. Peygamber bunu görüp orada ses çıkarılmış. Ya yani Peygamber bunu kabilerimiz anlamına geliyor. Bu da sünnettir. Şimdi. Ne demek sünnet? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ya bize öyle buyurmuş böyle yapınız. Ya da Peygamber yapmış Hazretleri bundan sünnetler. Şimdi bizler eğer sünnetleri işlemede tembellik yaparsak nedir bu tembellik? Nefisten kanaklanan Kötülük, yani nefise yapmak istemiyor. Nefis'te bir tembellik var, miskin var nefis'te. Namazın tabi sünnetleri var. Namazın içinde sünnetler de var. Mesela namaza başladık, tekbir aldık, el kaldırdık, el bağladık. Bu el bağlamak nedir? Sünnettir. Sonra okuduğumuz Sübhaneke. Duası var. Bu nedir? Okumak sünnettir. Efendim, işte canım o sünnet ne olacak? Haşa. Ya yani ne peygamber sevgisi ya? Belki ona nefsin zamanında dar, nefsin tembelliği geliyor, namazı acele kılmak istiyor. Yani nefsin başka işi hoşlanıyor. Hoşlanıyor. İşte bakın sevgili kardeşlerim, Sahabeler. Sahabeler. Yani gerçekten onlar peygamberse sahiboma layıklarmış onlar. Onlar. Onlar peygamberimizin bir sözünü duydukları anda onu hemen yaşar onu uygularlar sahabeler. Her ne olsa olsun. Şimdi ne bu? Peygamber böyle buyuruyor. Böyle. Allah Resulü bunu böyle buyuruyor. Böyle. Bunun için her işimizde Yemek iyi işimizde. Öyle yaparız sahabeler. Yemek nasıl yenecek? Mesela sahile yenecek. Besmele başlanacak. Şöyle yapılacak. Arada e, bir haram günah salacağız bir şey olmayacak Müzik olmayacak arada. Bir tevekkül olacak. Allah yaratma nimetini, Mer yaratmeli nimetini. Bunun gibi abdestin sünnetleri var, gusun sünnetleri var. Oturmanın sünneti var. Mesela elimizden geldiği ölçüde arkamızı kıbleye dönmememiz gerekiyor otururken de. E yatmanın da sünnetleri var. Abdesti yatmak, e kıbleye doğru yatmak, sağ yatmak. de bunlar? Hep sünnetler bunlar. Eve girerken ayakla girmek eve, eve girince besmeyle girmek, Evde kişi başlığına silah vermek, yoksa kişi kendinin silah vermesi eve girdiğimiz zamanlar, kapıları, camları, besmeyle kapamak, ki şeytan da hiç eve giremez, evden çıkarken besmeyle çıkmak, sağ yata çıkmak, e, camilerine sağ çıkmak, girmek, çıkarken sağ çıkmak, tuvalete çıkarken sağ girmek, yine tuvalette Önümüzün arkanın kıbleye gelmemesi, ya sağımızın ya son kıbleye gelmesi gerekiyor. Bir de bunlar, hep işte bunlar, sünneti seniye dönüyor bunlarda. Seniye dönüyor. Daha bu arada bir de namaz, sünnet olan namaza da var. Mesela e, sabah namazının sünneti, öğün namazının ilk son sünneti, ikin namazının sünneti, akşamın sünneti bu gibi e bunlara da özlerin göstermemiz gerekiyor. Yani Sünnet bir peygamberin sevgisiyle yerinde o zamanlar. Peygamber böyle koymuştur. Bir su içmenin Sünneti vardı. su içmenin de. Ayakta içmek, oturup içme suyu, suyu besmeyle başlamak ve bir bardak suyu birden içmemeyi birden bire. Üçe bölmem bunu. Besmele su içileri uzak kaşırda bardak. Nefes soğunu var iyi pis gaz gitmesin nereden. Gitmesin i̇şte demek ki gereğinde canımızı da vermemiz gerekiyor peygamber yoluna, yoluna gerekiyor gerekiyor. Tabii günümüzde İslam düşmanlarına karşı da peygamberimizle İslam'ı da savunmak tabii yerine göre sözde gene ise İslam'ı savunmak, peygamberimizi savunmak aletsiz mazheterini. Nedir bunlar? He bunlar işte peygamber sevgisinin alametleri, belirtileri bunlar. E günümüzde öyle zavallı gafiller çıkıyor ki ortaya. Tabii akademik ünvanları da var kendi olabilir de. Ama iman başka Yani ilim açısından, bilgi açısından Şeytan kadar insan bilemez. Şeytan kadar. Çünkü şeytan yer yüzüne ibadet mevlamıza böyle gölteri etti ve cennete kaldı şeytan. Yani şeytanın ilmi, bilgisi ulaşılmaz yüksek o kadar böyle. Hatta şeytan cennet içinde bir yaşadı şeytan. Yani şeytan cenneti iyi biliyor. Şeytan cenneti iyi biliyor? Ama bilim başka, iman başka. Günümüzde öyle akademik kişiler var ki, ekran çıkıyorlar, haşa işte Kur'an'da bu var mı? Kur'an'da yok. Yani haşa Peygamber'i dışlayarak, bakın yazık bu. Yani bunu nasıl yapabiliyorlar arkadaşlar? yapabiliyorlar onlara dinini nasıl dinleyebiliyor bunlar Haşa peygamber dışlamak Efendim işte Kur'an mi İslam. Kur'an'a göre İslam diye. E bu Kur'an'da var mı yok mu diye. Peki peygamberin görevi ne? Haşa peygamberin görevi bir bilger gibi Kur'an ezber okuyan insanlara. Hayır. Kur'an'ı hem lehçesine, kıraatine tebliğ etmek, hem ah hükmünü öğretmek. Peygamber sevgisinden biri de nasıl medena geliştiriyor kardeşlerim? Bir muhterem zatı muhterem vardır. Hem ilimde hem velayette. Bunlara zül cenahen deniyor. İki kantı deniyor onlara. Yani hem ilmi var, ilmi var. Hem evliyom makamı var kendisine. Böyle zatıdan birisi henüz daha Eylül makamına tam çıkamamış. İlmili amil. Yani İslam'ı yaşıyor. İhlası yaşıyor, Sami yaşıyor. İslam'a çalışıyor. Olgunlaşmış. Henüz daha Eylül e makamına da geçememiş. Bir zaktı. İsmi Süleyman'ın Cezuli Hazretleri. Cezül bir kasaba ismi Afrika'da. Bu zat bir gün evine çıkmış, bir yolculuğa seyahate çıkmış. Bir ara şehir dışında bakıyor vati gelmiş, abdest alması gerekiyor namazını kılacak. Çöl tabi Afrika çölünde önce bir su araması gerekiyor ki eğer su bulamasa tem yapacak. İlerine doğru bakıyor. Sanki bir yerleşim bölgesi kışı bir yer gibi görüyor. Oraya doğru gidiyor bakıyor. Bir genç kız. Çok genç bir kız çocuğu. Kuyudan kapını dolduruyor. Ama hemen ipi çekmiyor kovalarını. Eliyle kovasını daldırıyor. Suyu alıyor kuyudan. Bu maalesef bundan tabi tacip ediyor şaşırıyor Allah Allah niye şaşırıyor çünkü çöl kuyuları çok derin olur su çok dibinde olur kovaya zor çıkar uzun zaman çıkar halbuki kız el ile kovasını daldırıp kuyudan dolduruyor bu nasıl çöl kuyusu diye şaşırıyor tam kuyu yaklaşınca kız kaplarını doldurmuş su deniz çekilmiş o zaman anlıyor ki kızda bir şey var. Yani su kızı yukarı çıkmış. Su kızı yukarı çıkmış. Bu tabi keramet olmuş oluyor. Kendi geliyor bakıyor suyuna çekilmiş. Kızım diyor sen nasıl durum bu makamı diyor. Sen makama nasıl eriştin bu keramete? Kuyusu sana çıkıyor. Şöyle cevap veriyor. Ben diyor, peygamberimizi çok seviyorum Aleyhisselam Hazretleri'ni. Peygamberi çok çok straflaş terifi okuyorum diyor. Oradan bana veriyorum, bunu diyor. Bu tabi kızın verdiği bir suyla abdestini alıyor. Orada bir namazını kılıyor. Artık yolculuğa devam edemiyor. Genç kızdaki bu kerameti, açı kerameti görünce, kendi kendine hayatını kendi kendine. Ben diyor, boş yaşamışım diyor. Halk beni, alem biliyorlar, şöyle biliyorlar, böyle biliyorlar. Halbuki bu bir genç kız diyor, ne kerameti ermiş. Su onu evine girmiş. Su kabarıyor onu görünce. Dönüyor bu yolcu ondan, evine gidiyor. Evine gidiyor, o gece yatağına yatıyor. Hanımla beraber. Uygu girmiyor gözlerine ama. Kendi kendine bir nedame denilen hal. Pişmanlık. Yani hayatımı dendirememişim diye. Bir baltaya sahip olamamışım türünden. Kendi kendine bir yerme, kendi kendine bir kanama, bir üzülü hale geliyor kendisine. ...ve uyuyamıyor tabi gece... ...o gece... ...fakat... ...öyle bir oluyor ki... ...çok ilikli çekim olay oluyor. Gece yarısından sonra... ...Siyer'e baktığına doğru... ...hanımı... ...yavaşlatan kalkıyor. Ve bunun doğal karşılıyor... tuvalete gidebilir diye. Bakıyor... ...hanımı... ...abdestini alıyor... Hanımı güzel giyiniyor, dışarı çıkıyor hanım. Allah Allah, bu şuna şaşırıyor. Bu benim hanımım. Bu gecenin vaktinde. Dışta bu ne işi var diyor. O zaman tabii gece atarım karanlık. Hemen bu da giyiniyor, hanımının peşine takılıyor, ona takip etmeye başlıyor. Hanımı. Köyün dışından çıkınca iki aslan kadını bir aramış. Aslan biri kadını önüne geçiyor. Bir akadan gidiyor. Kadın ortalarında doğru kadın denize gidiyor. Ak denize gidiyor. Hemen denizin kıyısına yakın küçük bir ıssız bir ada varmış. Kadın denize gidince yürüyerek, hiç batmadan kadın denizin yürüyerek adaya gidiyor. Bu Süleyman Cezül Hazretleri kendi eşinin hanımının da bu kerametten görünce artık çıldıracak hale geliyor. Kendi kendine. Ya Rabbi. Ben bu kadar mı gafilmişim Ya Rabbi diyor. Ben bu kadar bir şeye becerenmişim Ya Rabbi diyor. Kendi kendine muazzam kınama başlıyor. Üzüme başlıyor kendi kendine. Orada bekliyor. Hanımı bir zaman sonra ne kadar kalmış da yine gelmeye başlıyor. Deniz yürüye gelmeye başlıyor. Bu daha önceden gizlenerek evine gidiyor, yatanıp yatıyor. Hanımı odaya girip de yatağa yatarken bu sanki uyuyormuş gibi öyle bir horlama gibi bir şey yapmaya başlıyor. Hanım bunu sezmesin diye. Tabi sabah oluyor. Hanımla durum açacak oluyor, açmıyor ama. Acaba benim hanım diyor, ilk ara gece mi bu işi yaptı, yoksa bazı yapıyor mu diyor. İkinci akşam yine uyumuyor, hep bana gözlüyor... göz uyur yapıyor, bakıyor hanımı yine aynı saatte aynı zamanda yine absal duşa çıkıyor, bu da şeyi takip ediyor, yine hanıma aynı yere gidiyor aynı şekilde. Üç gece aynı olay tekrarlanınca artık sonra hanım korarı açıyor. Hanım soruyor sen diyor gece dışarı çıktın. Nereye gittin? Tabi hanımı da cevap veriyor gülümseyerek e, takip ettin ya gördün ya diyor. Peki ben senin gizli takip etti ama ne biliyorsa arkamdan geldiğimi biz diyor, arkamızda görürüz diyor böyle. Tabii kalbimle, nur ile görürüz diyor. Peki diyor hanımına, sen ne zaman diyor bu keramet erdin diyor. Yine bu keramete erdin? Hayır diyor. Ben diyor kızıyken de aynı vazifeli idim. Eğlendiğim ilk gecede oraya gittim diyor. Her aşamına giderim oraya diyor. Hanım'a soruyor bu defa, peki hanım diyor, sen bu keramete, bu makama nasıl erdin diyor. Hanım da aynı cevap veriyor, bu yollar peygamber aşkından geçer diyor. Birimsinin kalbi, peygamber sevgisiyle yanmayınca, o kişi, tabii şey olamaz böyle diyor. Ben de peygamberi çok severdim diyor daha kızken diyor. Ve Peygamber peygam çok çok diyor Sabaşı Şerif'e getirelim diyor. Oradan Meylah'ımı nasip etti bana diyor. Peki hangi Sabaşı okunduğu daha fazla diyor. Onun için bizim yok diyor. Sonra bu Hüsnü Hazretleri olası bir kitap yazıyor. Yani yazı değil de topluyor. İsmi de delail Hayrat kitabın ismi de. Hala piyasada var kitap. Okuyor. E bu nazıları var diyor bu şekilde. Savişleri var diyor. İşte sevgili kardeşlerim peygamberi sevmek nereden geçiyor bir de peygamberimizi çok hatırlamak. Peygamberimize bir maniye bağlantı kurmak. Peygamberimizle kurmak. Bu da ne ile oluyor? Peygamberimizin sünnetine yapışmak ile oluyor. Her konuda böyle. Her konuda, ibadette, yaşantılarımızda, her konuda Peygamberimizin sünnetine yapışmak, bu sünnettir. Yani Resulullah böyle yapmıştı, yap demişti diye bunlar oluyor. Bir de Peygamber çok çok duğu etmek, yani savaşları bile getirmek ile oluyor bu. Şimdi inşallah hadis-i çok tabi peygamberi e getiren söz hakkında bir hadis-i bu arada okuyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri inne evlen nasibi Bak peygamberimizin buyuruyor. İnne evlen nasibi insanlar bana en evli, en yakın olan peygamberi. Hangisi? Ekterühüm Aleyhissalatu salatem gibi gelmez. İnsanların ya yani müminlerin hangisi bana diyor daha çok sırat-ı ve getirirse o bana daha yakındır, diyor. Daha yakın Peygamberimize bir tabi balantı kurmuş oluyor. Ya mahşerde cenab hakkında tabi bunların daha öncü hakları olmuş oluyor. Yani de şerif Nesai'den bu aleme adetleri "Men salliy aleyye merreten" biri kimse eğer bana diye peygamberimiz bir defa Sırat-ı Şerife getirirse sallallahu aleyhi ashre merratin Allah o kişiye 10 katı saadet eder. 10 kişi 10 katı. Peki nedir sahabati-i şerife nedir? Bunun da çok çeşitleri var. Kitaplarda bunlar var. En kısası Allahümme salli ala seyran Muhammedin ve ala ali Muhammed. En kısası bu. Yalnız bunda Allah'ıma salli bir de vesile olursa daha iyi olur. Çünkü ayeti keremeye bakalım bir de. Azab sure ayet 56'da Allah Teala bizlere: "Eşteğiniz billah, İsmi Rahman." İnna'llahi Allah Teala kendi bize bakınız. İnna'llahi. Bu ne kesinlik. Muhakkak Allah Teala şanıyım. Ve melaikete Allah melekleri. Bak bizim evlem kendisi Allah'ın melekleri. Yusallune al-nebiy. O Nebi'ye peygamberimize ne yapıyorlar? Salat ediyorlar. Salat. Salat sövgüde dua anlamına gelir. Tabi Allah'a dua etmez. Nedir Allah'ın salatı? Duanın gereğini yere getirmek. Yani Allah'ın nedir sahip, peygamber salatı? Peygamberin her an makam artması. Nedir Melek Teram'ın duası? İstiğfar. Peygamberin ufak olsa hata affedilip makam yücelmesi. Allah Teala aşkını bizler abiyor, müminler Ya ey yuhallezine amelu ey iman edenler, ey müminler salliu aleyhi. Siz de o peygambere, peygamberimize salavat edirin sadediniz. Yani Allah'ıma salli aley Muhammed'in diyoruz ve sellimu teslim ve sellim ona tam bir selam ile selam verin. Selam da verin. Bunun için ayet-i kerimeye tam uygulaması için nasıl gerekiyor? ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed demek gerekiyor. Bu nedir? Bunda hem sanat, hem selam olmuş oluyor. Bir kişi bu şekilde peygamberimize sarbaşları getirdiği zaman peygamberimize dua etmiş oluyor. Allahümme buradaki mim yağdan ibez Yani ya Allah anlamında. Ey yüce Allah. Salli sen salat eyle. Denir böyle salat peygamberimize olan her iş arttırıyor ya Rabbi böyle. Bu bir dua bizden. Vesellim ona selamet verir. Dünya selameti verir. Ve ala al-i seyidine Muhammed ve ala al-i seyidine Muhammed. Peygamberimizin aline de aynı şekilde salat selam eyle. Neden peygamberimizin al'i? Peygamberimizin etba'a tabi olanlar. Bunlar da üçe ayrı oluyor. Bir, peygamberimizin zevceleri, evlatları, torunları. İkincisi sahabe-i kiram hazaratları. Üçüncüsü de bütün ümmeti Muhammed'i kapsamış oluyor. Olmuş oluyor. Bunun için bu ne deniyor bu salavat ı şerifeye? Salavati şerife deniyor. Bakın. Salavat, salatın çoğulu. E, Salat dua demek. Şerif, en şerefli dua budur. Yine had şerif nesai'den buraya Aleyh Sama Hazretleri men sallâ aleyya min ümmeti ümmetimden bir kimse peygamber yazsın sizlere ümmetimden bir kimse bana sarava şerifleri getirirse bir damla. Kudube tefhü aşşı o kimseye on hasene siyapız olur. Ve muyet anhü aşşı siyatin o kişinin o anda onda günah silinir. Bakın, dembi kimse Peygamberci getirince o kişinin o anda on derece artıyor siyabı çoğalıyor. 10 tane günah siliniyor kişinin bir. bir defa getirirse, 10 e defa getirirse, 100 seyab oluyor, 100 de günah siliniyor. Bak, ne kadar güzel bir şey böylece. Bir de bunun ötesinde Peygamber'e karşı bir sevginin doğmasına seyab oluyor, Peygamber'e bir bağlantı olmuş oluyor. Saber sorular Peygamber arışan terine. Ya Resulallah, ümmetin sana getiriz sabit şerifelerden senin haberin olur mu? Evet, onu buyurdu. Bir melek Rabbini yaratmış, bana haber veriyor bunu. Yine soru sahabede, Ya Resulallah, senden sonra gelen ümmetin, onlar sana Savaşta getirdikleri zaman, şu anda ölmüş olacaksın, mezarından çürümüş olacaksın. Onun haberi olur mu? Peygamberi bu arada söz Allah Teala, Peygamberlerin bedenini toprağa haram kıldı. Toprak Peygamberini yeme çürütmez yani. Ne kadar Peygamber varsa yeni geçmiş. Ondan her birinin bedenleri aynen gömüldü gibi topada durur. Durur. Ve şu anda Peygamber Aleyhisselam adetleri de bildiğimiz kabri şeriflerinde aynı hayatta gibi duruyor. Duruyor ve gerçekten çok evliyalar. Peygamberimizler yüzle görüşüyorlar. Görüşte kendisiyle görüşüyorlar. Yine al Şerif İdn-i Macit Taberan'dan Al-ı Şerif buyuruyor Al-ı Şerif Hazretleri Men salli aleyhye bir kimse diyor ümmetimden bana salli aleyhye getirirse salli aleyhye melâiketü melâiketü o kişiye sıra ediyor dua ediyorlar o kişiye. İşte ne kadar güzel bir şey bakmadı. Yani İslam'da yani öyle bir hal kişi hem kişi peygamberimize bağlantı kuruyor, peygamberimiz bağlantı kuruyor. Hem sevap alıyor, hem günahları siliniyor, siliniyor. Üstelik bir de peygamberimize bu kişi getirirken müddet okuyla sağlık ediyorlar. Madam yusalli o kişiyi bana da atı müdeşe sağlık ediyorlar. Fel yukallil in zâlike el yükestir. İstersen çoğalsın, azalsın buyuruyor. Bimbarek Eylullah vardır. Ebu Süleyman Daran Atatürk diye. Yani Daran, Şam yakında bir küçük bir kasaban ismi. Orada bulunan zat, bir Eylül'den. O şöyle buyuruyor. Bir kimsenin bir Hacet olduğu zamanlar önce bir peygamberi getirsin. Ondan sonra neyse hacet ihtiyacını duasını yapsın. Yine sonda peygambere savcı getirsin buyuruyor. Neden diyekine soruyorlar? şöyle cevap veriyor. Allah Teala buyuruyor. O doya giriş çevirmez diyor. Çünkü duanın başında savcı şerifi var. Sonda savcı şerifi var ortada kalıyor. Ve elemanı geliştiremez buyuruyor. Demek ki dualarımızın kabulü olması için inşallah böyle yapmaya çalışalım halimizden geldiği kadar. Bir gencin biri peygamber rüyasında görmek istiyor. Yani Peygamberimizi seviyorum diye böyle bir iddiada bulunuyor. Ve hiç olmazsa rüyamda göreyim peygamberimizi diye Uğraşıyor. Tabi kitapları okuduğu şeylere göre, işte on kere bunu okuyor, yirmi kere bunu okuyor. Rüyamda Peygamber'i göreyim diye. Ama göremiyor ama. Yani her duyduğunu yapmak kalkışıyor. Şunu okuyor, bunu okuyor. Fakat yine rüyasında Peygamber'i görmeye ulaşamıyor, göreyim peygamber derken gerçek bir alimi buluyor, ona soruyor. Efendim Hazretleri, ben diyor, Peygamber'e çok aşığım, Peygamber'i çok seviyorum, rüyamda görmek istiyorum, her şey okuyorum, göremiyorum. Acaba ne yapayım? O gerçek alim, ona şöyle cevap veriyor, tabi durumu durumunu görüyor, dili başka, kalbi başka. Yavrum, peygamberi görmen için öyle dokmana gerek yok yavrum diyor. Onun kolayı var diyor. Ne bu efendim? Akşam yemeğinde çok tuz yemek ediyor, Çok tuzlu, o tuz yemek ediyor. Yani çorba ne yiyorsan, yemek yiyorsan içeceğine bolca tuz at. Tuz yemek ye. Sonra su içmemeye zerre diyor. Su içme, yat. Bakama şöyle görürüm bir şeyler diyor. Buyan bakıyor çok kolay. Eve gidiyor, bakıyor, annesi yemek yapmış bir şey yapmış, hen hani yapmışsa tuzu alıyor, içine tuzu ocağa atıyor, işte karıştırıyor. O gayet tuzlu bir ocak iyi onları. Tabi biraz işi su de yanıyor ama su içmiyor da Sabrediyor buna da ve bu kişi yatsan sonra yatıyor. Artık peygamberi görürüm diye de ümidi var o gece. Yine göremiyor peygamberi aslında ama. Yine göremiyor. Sabahdan kalkıyor o alime gidiyor. Hocam siz bana böyle bir tavsiye bulundunuz, önerdiniz bana ben bunu aynen uyguladım yaptım diyor. Yani tuzu boycu tuzu attım diyor. Zehir gibi tuzu yedim ama yine rüyamda Resulullah'ı göremedim. Tek yavrum, nereye gördün diye yanı diyor, ne gördün yanında? Hep yanı su gördüm diyor. Hep yanı su gördüm diyor. Çeşmeler, akarsular, panel, hep onları gördüm yanında. Gördün bak yavrum diyor. İçin diyor su diye yanınca, yanı su görebiliyorsun diyor. Bak bu kişi böyle diyor. Yani i̇çin haretin var, tuzlu bol 37'in ''İçin su diye yanınca, yanı su görebiliyorsun. Hatta bir defa diye bak diyor. Yani çeşit su görebiliyorsun. İşte için diyor su su de yandığı gibi eğer için peygamber aşağıya yanarsa o zaman Peygamberde görürsün buyuruyor. Gerçekten tabi peygamber 8 araması çok güzel bir makam. Yani aşk rüsü dönüyor buna. Öyle çok güzel bir makam. Tatlı makam tabi, feyizli makam. Sonra e, yarın mahşerde şefaçımız peyasa peygamadır. İnşallah nasip olur da eğer bir de cennete girersek Rabbimizin lütfü keremiyle muhtelendir. Yani bizim amellerimiz yetersiz. Bunu böyle bir o cennet ki, o yüce cennet. Sonsuzluk alemi. O kadar muazzam bir cennet. Onu kazanmak çok ama çok zor, kolay değil. Düşenikli sahabelere bakın. Sahabeler. Açlık, hicret, göç, e, cihat, yaralanma, Düşmanlar zürüm işbası içine görme. Hepsine göz geliyorlar. Sineyi çekiyorlar onlara böyle. Evladını kıyıyor. Babasını kıyabiliyor. Her şeyini kıyabiliyor. Tek peygamber uğruna. Onlar böyleyken ibadetler bizden çok fazla ibadetlerdi. Bizden fazla. Onların mesela kıl iki kez namazı biz kılamayız onlara kılamayız. Uzun bir namaz. Doyamakalık bir namaz. Uzun uzun kıraat, uzun uzun rükû, uzun secdeler, teviyatlar, o okumaları, sarhoşya getirmeleri onların halleri bambaşkaydı. Böyleyken bir de günah işlemiyorlar bakın içinde. İkiye bakın işte. Yani günah halenleri boş kalıyor. Yani Öyle bir ortamda eşe ki onlar. O anda günah işlenmiyor zaten. İçki haram kılınmış. Yok. E kadınlar mesdüre ötürmüş kadınlar. Ötürmüş böyle. Sadıcası yok. Her şey İslam'a göre yaşanıyor. İslam'ı kullanıyor. Kur'an yaşanıyor. Hepsi de kardeşler. Eğer birinin küçücük bir hatası olsun hemen uyarılıyor. Bak böyle yap. Tek burada kabulleniyor. Yani toplum bir akademik bir şekil herhalde. Toplum böyle sosyal yapı o jemi yapısı kişi İslam'a götürüyor. Bir şey dışarıda ağzından haşa bir yanlış söz çıksın hemen çocuğu uyarıyorlar derhal. Yavrum sakın ama bunu söyleme. Baharım günah sakın yavrum. Şey. Öyle bir toplum. Yani onların günah boş. Sıhapları çok mu? Çok. Biliyorsunuz mahşerde mizan var. Mizanın bir tarafına sağına sihaplar koyacak, günah konuşacak. Onlara günah işlenmiyor. Sıhaplar ise bol mu bol? E bizlere gelince, bu günümüzde, bu ortamda, bu koşullarda... Her an günah işinde boğuluyorum. Her an böyle. Alışverişte, haram yemede, faizde, e, bilhassa bu kadın erkek münasebetlerinde e, gözde nasıl oluyor işte? Bir kimse başka bir kadına, yani nikaha düşen kadına isterse abisi, hanımın yengesi olsun. ister amca dayı, değilse kızı olsun. ister komşu olsun. Bir kimse nikaha düşen bir kadına haram olan yerine mesela saçına, boynuna kısa kolu koldana bakarsa haram bakın orada. Hemen yazılıyor ama yazılıyor. Işte. Bugün gibi bu ortamda günah çok yazılıyor. Günah anemiz yazılıyor böyle. E, sevabımız çok mu? Çok az. Can bizi sıkıyor. İbadetimizin noksanı kısa namazlarımız şöyle haşa acele bir sıkıştırma araya patülü kültür tatsız, renksiz, ruhsuz bir namaz kılıyoruz. Gerçek bu. Peygamberimizin sünnetine değil de nefsimizin isteğine tam tabiiz. Namazı falan dikilemiyoruz. Canımda duramayız. Fazla Allah zikredemeyiz. Kur okuyamayız. Ama nefsime bir şey istiyorsa televizyonda hoşuma gelen bir görüntüler varsa onları seyrederiz. Sazca seyrederiz. Boş konuşuruz. Gevzelik ederiz. Şunları bunları yaparız. Nefis ne istiyorsa şabu şubur obayı yeriz. Çeşitli kollar şunlar bunlar içeriz. E bizim durumumuz şu bu sevgili kardeşler. Bu durumumuz. Yalnız ne var ki kuru ağaçlar arasında bir yeşil yapraklı bir ağaç ya da meyvesi kurumuş ağaçlar, meyvacı kurumuş ağaçların arasında meyveli bir ağaç tekli tek olsa aralarında nasıl ki çok değerliyse Bugün günümüzde bu koşullarda bir kimse İslam yaşamak isterse yani kişi çevriği aşar, nefsini aşar. Neden nefis beden işte. Çürüyecek beden toprakta. Şu bedene ne kadar bakarsak bakalım sevgili kardeşlerim. Yani ne kadar bakarsak bakalım şu şey. Bir gün bir evliullahın biri Ahmetlerinin tuvalete girilmiş. Ve büyük abdestini yapmış tuvalette. Dönüp çıkan pisliğe bakmış. Ona bakmış. Görüntü çirkin. Kokusu çirkin. Yani tiskindirici. Bir pislik. Ama şöyle düşünmüş. Bunlar neydi bunlar demiş. Neydi Bunlar elmaydı, işte armuttu, işte muzdu, ekmekti, buğdaydı, şunlar bunlardı. Böyle de bası her ne işte. Bunlar böyleymiş. Ben bunlara zev diyedim yedim, Az bir kısmı bedenime geçti. Kan oldu. Hücre olacak. O da ölüp gidecek ama yine. Kalcı değil. Bak çoğunluğu demiş bu tuvalete gitti. Tuvalete yani Oturduğumuz zaman sofraya aklımıza biraz buraya getirelim sevgili kardeşlerim. Yalnız böyle görüntü, renk, koku ve damak tadının da tam tutsa olmayalım ama. Yani sonuç ne olacak? Ama şekil şöyle olsun, görüntü böyle olsun, rengi şöyle olsun, damahtı da böyle olsun. Ne olacak sonuçta? Yani midedeki durumu bir görsek, çıkarıp baksak, ondan tiskiniz tabi onlara böyle. Ya kalın çıkanları görünce, kişinin tiskiniz onlardan bence. Bunun için, yani elden geldiği kadar sevgili kardeşlerim, önce nefsimizi aşalım bakınız. Nevis böyle istiyor demeyelim, demeyelim, nefis aşalım elden geldiği kadar. Sonra çevreyi de aşağıdan. Nedir çevre? Ne olun Geçici görüntüler. Kişi görüntüler. Herkes nerede yaşıyorsa. köy, kasaba, mahallede. Ne oluyor? Kişi bir, tabii üst beş belli olmuyor da insan en aşağı bir on senisin kişi düşünse geriye sayıp da bir baktığımız zamanlar 10 sene öncesinde dönünce bak filan evde filan kişi vardı. 3 sene önce öldü mesela gitti. Şu anda şürdü bedeni. Filan evdeki kişi 8 sene önce ölmüştü. Filan teyze böyle filan ablu böyle. Hatta insandan daha gençleri de gidiyor hem de. bu işte muhtemelen. Çevre bu. Yani geçici görüntüler. Kim olsa olsun dünyada ...ne kadar genç güzel de olsa... ...belli makamla ...en üst makamlara gelse em yolun ...geçici... ...bir görüntüler... ...sonra... kişi mezara gömülünce... ...orada çürüme dönemi başlıyor... ...o kişinin yalnız bir hayali kalıyor... ...tanıyanların hafızasında... ...kişini de kim tanıyorlarsa... ...onu tanıyanların hafızasında... Onun bir hayali kalıyor, hayali kalıyor böyle şey. Aç mezarı zamanla çürümüş, dağılmış. İskele haline kafatesi kalıyor. O da bir zamanla çürüyor böyle şey. Bu için çevreye aldığım ama gerekiyor. Çevreyi aşmak gerekiyor Hatta yemanık kişiye daha olgun kişiye çevreyi etkilemesi gerekiyor, Allah'a çekmesi gerekiyor. Bu önce inşallah önce nefsimizi aşalım. Bu çevreye takılmayalım. Aşalım o Geçici görüntülere ağlamayalım bunları. İşte bir kimse bu zamanda da yani ahir zaman deniyor bu zamana gerçekten yani kıyametin alametleri belirmiş. Artık çok büyük olaylar kaldı. Artık büyük olaya başlayacak. Artısı onlara geldi. Böyle bir zamanda bir kimse Peygamber'in eğer süyetine bağlansa ne olacak? Bir de bu tabii müjde başladı burada. Bütün İslam adetleri, men temeste ki bir sünneti inde fesadi ümmeti bir bakınız. Ümmetimiz fesada gittik, bozuldu haramlara daldı, kafede daldı, zevkleri, nefsi zevklerine dağıldığı bir zamanda kim ki benim sünnetime temeslik, temeslik yapmışsa, sıkı yapışsa? Felehu o kimse vardır. Ezri-Münyeti şehidin bakın 100 şehit sahabı var. Şimdi, evet, az evvel sahabelerin hayatıyla Geçen tarihlere bizimki durumuzu kıyasladım. Onların dönemede günah işlenmiyor. Toplum İslam e gidiliyor. İslam yaşanet olmuyor, yaşanmıyor. Umar bir kaymada uyarılıyor, çekiliyor, hizaya getiriliyor. Onlarda sürekli İslam için cihat. Mallarıyla, canlarıyla. Hiç onlarda, onlarda onlardan. Tabii biz az bunlar yapamıyoruz. Ama Allah'a ta'la bu zamanda hesabı daha buluyor. Daha buluyor. Çünkü koşullar çok uzak gerçekten. Yani hele dinimiz, İslam dini şu anda yeryüzün sahipsi. Sahipsi yer İslam dini. İstiyon zaman saldırabiliyor. Hakkati edebiliyor. İstiyon İslam ve dıştan yıkıcılar. İşte de işte ünvanı var, akademik şunları bunlara var, eline efendim yıkıcılar alıyor. İslam'ı yaşamayan hatta inancı olmayan kişiler. Artık nitirler, belki ajanlar. Böyle. İşte İslam yıkmaya çalışanlar. Dıştan saldıranlar. Misyonerler. Böyle. Daha neyse hani, İslam düşmanları, görünen, görünmeyen, gizli açık. İslam'a saldırma, işte mi dıştan? İstem olmaya çalışanlar. Tabi bütün bunlara rağmen eğer bir kimsenin niyet, ihlaslı olsa, samimi olsa, Allah o kişi yardım eder. Yardım eder. Bunun için elimizden geldiği kadar Peygamberimize analım Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimize inşallah çok çok sarhoşlarına getirelim sevgili kardeşlerim. Yani Alışsan dilimizi buna. Bu her zaman olur. Hatta bir kimse cünüp haldeyken bile bunu getirebilir. Yani bir kadın da adet günlerinde okuyamaz ama Peygamberimize sarhoşlarına getirebilir sevgili kardeşlerim. Getirebilir. Bu kadar böyle enam sehabı vardır. Gazne'de Gazne Afganistan'da kalıyor. Gazne'de bulunan bir Müslüman bir Müslüman 300 diren borçlanmış. Dirhem gümüş anlamına geliyor. 300 dirhem borçlanmış. Ne almış borçuyla koltuk kalemi almamış. Ekmek almış. Bu da almış. Aşk da ölmemek için borçlanmış. Fakat o kadar uğraştığı halde, son gücü kullandığı halde, bu kişi bir türlü borçlu ödemeye muvaffak olamıyor. Böyle. O kadar kıt kazanıyor ki, ancak o günkü kuru ekmeğini elde edebiliyor. Çok daralıyor ama. Borçtan çok korkuyor. Çünkü rüyasında peygamberi görürse bu Tabi Tabii peygamberi görmek Allah'ın sebebi hepimize inşallah gerçekten yani bir manevi sahabelik anlamına geliyor, makamına geliyor. Ruhsal bir insana bir devrim olur kişide. Bu kişide rüyasında peygamber açça görünce peygamber şöyle yalvarıyor. Ya Resulallah benim filanla 300 lira borcum var. Bu ödeyemiyorum ya Resulallah. Bana yardım et ya Resulallah. Peygamber şöyle buyuruyor, sen yarın sabahtan Gazze ile Mahmud'a git diyor. Gazze ile Mahmud, zamanın padişahı. İlk Türk padişahı, İslam'da odur kendisi. Sen yarın sabahtan Gazze ile Mahmud'a git, ona benim selamımı söyle, senin borcunu ödesin o, sana versin parayı. Bu kişi şöyle diyor, Yarısıyla Allah. ama inanmaz ki bana Padaşağı diyor, inanmaz ki bana, yalan söylüyorsun der bana diyor. Peygamber şöyle buyuruyor, Gazir-i söyle, o her gece, yatmadan önce, bana şu kadar savaş şeribi okup getiriyor. Yalnız dün akşam şu yokuşu geldi, oturudu, savaş getiremeden uyup kaldı. Ona bunu söyle, o zaman inanır, sana borcunu veridiyor. Bu kişi tabi uyanır seviniyor, kalkıyor, sabah kadar tekrarimize savaş şeribi de devam ediyor. Sabah erkenden saraya gidiyor. Sebeşler ne var? Ben diyor sultanı mutlaka görmem gerekiyor. Önemli bir işim var. Görmem gerekiyor. Haber gidiyor gazım hamıda. Gerçekten diyor. Gidiyor. Evet. Ne geldi? Hacı tenine. Sultanım beni sana peygamberi gönderdi. Neyi gönderdi? Benim 300 dirhem borcum var. Bunu ödeyemiyor. Çok sıkıştım. Peygamber bana bu gece buyurdu ki diyor Gazze-i Muhammed'e git ona selamı söyle o sana borcunu miktarı para versin dedi. Şimdi Gazan i Muhammed'e gazze ah diyor bilsem ki Peygamber'im Aleyhisselam Hazretleri bana selam göndermiş Peygamber'im Aleyhisselam bana göndermiş bilsem senin bu işte gerçekçi olduğunu canım veremem ama diyor eğer yalan söylüyorsan, nasıl inanayım sana? Şeref diyor. Aynı şeyi ben Peygamber'e söyledim diyor. rüyanda diyor. Bana şeref diyor diyor. Sen akşam, yatmanın önce, yatana oturup, Peygamber'e e sarhoşları şey getiriyormuşsun diyor. Kasaya getiriyorsan diyor. Dün akşam, çok uykum varmış, istemiştim ama, uykuya dağılmışsın, getirememişsin. Evet diyor. Sarı, sarı, sarı, İnanırsam bu Sehert abiye, Tamaşın doğrusu zaten diyor. Demek ki diyor peygamberimiz benim ismimi andı. Peygamber bunun haberi var. Demek peygamber e selam gönderdi diyor. Hemen çağırıyor maalesef bakan kişiyi derhal 300 direm benim diyor hissemden 300 direm borcunu al bakalım bir kese de 300 direm borcu. Ayrıca bir kese de altın kendini hediye etmiş oluyor. İşte sevgili kardeşlerim manevi hiçbir şey boş kalıyor maneviyatta böyle. Madde kardeş. Yani o günlük lazımdır. Yaratılmak da lazım o günlük için. Ama bilelim ki ondan bir geçici bir yararlanmadır bunlar. herhalde mahal kalıcıdır. Güzel mühendisliği nasip etsin hepimize inşallah sevgili kardeşlerim. Peygamberimizin sevgisinden bize verilen bir zerre iş olmasa İşler verse de peygamberimize bağlanalım inşallah. İlahi tene Fatiha.